ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cemal-i Kemal'i seyredebilmek... Ama lisan ile değil, Nisan'ı hal ile seyredebilmek, hakikate vakıf olabilmek, serif ile eşyayla değil, seyrin bir zatı kendisiyle, yerin güğün ve bu hissi arasında bulunanların ile mürakabı halinde bulunabilmek her an her dem. Ve bir tanecik rehber, bir tanecik ölçü, bir tanecik sevgili Hazreti Muhammed'i takip etmek. Sevgili ne yapıyorsa onu yapabilmek. Onun adım attığı yere adım atarak bir sıddık olabilmek. Uzattığı elden tutarak bir faruk olabilmek. onur nuru cemaline bakarak, O cemali nurlandıran vahye aşık olarak, bir zünurein olabilmek ve en netice vahiy ile ilmin merkez olup esadullah olabilmek hepsi ölçüyle ölçüye tabi olmakla olabilmekti. Hani belki bize silkeler Hani belki bizi bir kendimize getirir ve hikmetinden sual olunmaz ya. Hani birbirimize bizi bir tuğlalar misali bağlar. Kerpiçler gibi bizi bağlar da belki. Asr-ı bize bir tekrardan ama rahmetiyle yaşatır diye. Buyurun. Bugün size bir aşk erini paylaşalım. Öyle bir aşk eri ki paylaşacağım bugün sizinle Dedesi, sevgililer, sevgilisi Bir tanecik sevgilimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam Annesi, bir tanecik annemiz Hazreti Fatımatu Zehra Babası Hazreti Ali kerramallahu Allahü Kardeşi Hazreti Hasan Evet, bu genç, bu it bu gözü pek, bu gönlü ihlaslı, hayatı bir andan baştan sona tebliğ olan bu insan, Hazreti Hüseyin. Sevgililer sevgilisi sevgilimize çok benzeyen. Hatta babacı Hazreti Ali der ki, Hasan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üst kısmına Hüseyin de alt kısmına Yapı olarak benzerdi Sevgililer sevgilisi Bir tanecik sevgilimiz Hazreti Hasan ve Hüseyin'i Çok sever Onlara da son derece düşkün olurdu Onların hakkında sürekli dua ederdi Ümmetin tüm çocuklarına ettiği gibi Allah'ım Ben bunları seviyorum sen de sev bunları. Hasan ve Hüseyin benim dünyada kokladığım iki rehannımdır. Hasan ve Hüseyini seven beni sevmiştir. Onları seviyorum diyordu. Sevgililer, sevgili sevgilimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in gönüllerince oynayıp eğlenmeleri için onlara değişik eder. Bir çocuk gibi onlarla oynardı. Ümmetine nasıl dedi olunur, nasıl büyük olunur lisanı hal ile gösteriyordu sevgililer, sevgilisi. Hz. Hüseyin Resulullah'tan deve olmalarını istediklerinde hemen yere eğilir ve onları mübarek sırtına alırdı. Arkasından da bundan güzel deve olabilir mi? buyururdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün... Cenaze deren konulduğu yerde oturuyordu. Hazreti Hasan ile Hüseyin radıyallahu anhum güreşmeye başladılar. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurarak "Hagaret Hasan, göreyim seni Hüseyin'i diyerek Hazreti Hasan'ı kayırınca Hazreti Ali de "Ya Resulallah, siz Hüseyin'i kayırmalı değil miydiniz? Hüseyin daha küçüktür." deyince onu da Cebrail, onu da Cebrail destekliyor baksana Ali diyecekti Allah Resulü'nün iki sevgilisi Büyük de sorumluluk gerektirir, büyük nimet olduğu gibi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in durumu da böyleydi. Sevgililer, sevgilisi sevgilimiz Ali Vesselam'ın torunlarından da Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan da. Çocukluk yılları, sevgilimiz Ali sallâhü ala'ın otağından geçmişti. Sevgilimiz Resulullah aleyhissalâtu Vesselam'ın Eğitiminde yetişip imanı yudumlaya yudumlaya büyüyen Hazreti Hüseyin'in Hazreti Hasan'dan bir farkı vardı. İkisi de şehadet ile dedeciklerine, sevgilimize ve en büyük dost Allah'a vuslat gerçekleştireceklerdi. Ama Hazreti Hüseyin'inki onun şehadet ikliminde gerçekleşen vuslatı biraz daha farklıydı. İnsanın hayatında Allah ve Resulünün hükmünden başka hiçbir hükmün geçerli olamayacağını derinden kavramış olan Hz Hüseyin bu gerçeğe gölge düşürenlere zerre kadar meyletmemiş bilakis destansı bir tavırla onların önüne dikilmişti. O yüzden Hz Hüseyin'in hayatı, şehadeti kıyamete kadar gelecek insanlar için ayrı bir ders ayrı bir ibretti Hz. Hüseyin sevgililer sevgilisi aleyhissatü vesselamın ve ardından anneciğinin ve ardından babası Hz. Ali'nin ve ardından Hz. Hasan'ın vefatından sonra dünyada görünüşte yalnızdı bir tanecik sevdikleri yanında yoktu ama yol belliydi. Yolu bir zat sevgilisi, bir tanecik dedeci, peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan görmüş, ondan öğrenmişti. O da bu gördüğünü, aynı hassasiyet ile dedesinden görmüş olduğu sebatkarlık, ihlas, tevekkül ve Allah'a teslimiyet içerisinde gerçekleştirecekti. Hz. Hüseyin, Mekke'de bulunduğu günlerde halk kendisine ziyarete geliyor, hatırını soruyor. Sevgililer sevgilisi efendimizin hayatından görmüş olduklarını kendilerine anlatmalarını istiyor, aydınlanmak istiyorlardı. Bunlar umur yapmak için Mekke'de bulunan civar bölge insanlarıydı. Bu arada Kabe'nin yakınından ayrılmayan gün boyu orada namaz kılıp, Tavaf eden İbn Zubeyir, r.a. anda diğer ziyaretçilerle birlikte kendisini görmeye geliyordu. Hazreti Hüseyin, Abdullah bin Zubeyir için çok önemli bir kişiydi. Çünkü Hüseyin Mekke'de bulunduğu sürece Hicazlılar azıllar İbn Zubeyir'i birhettetmezdi. Öte yandan Muaviyenin Ölümüyle Yezid'e biat edildiği haberi Kufe'ye yayılınca halk Yezid hakkında ileri geri konuşmaya başlamıştı. Şiiler ise ileri gelenlerinden Süleyman bin Suradın evinde toplanarak durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Buradaki toplantıda Hz. Hüseyin'e kendisine biat etmek için davet mahiyetinde mektup yazmaya karar verdiler. Neticede 150'ye yakın mektup gönderildi. Bu mektupları alan Hz. Hüseyin, Kuferil'lere şöyle bir cevap ile mukalbede bulunacaktı. Ne yapmak istediğinizi anlıyorum. Şimdi size kardeşim, amcamın oğlu ve güvendiğim akrabam Müslim bin Akil'i gönderiyorum. Oraya vardıktan sonra sizin durumunuz ve düşünceniz hakkında bana mektup yazmasını söyledim. Eğer bütün halkın ve ileri gelenlerin düşüncesi bana yazılan düşünceler etrafında birleşiyorsa, yakında sizin yanınızda olurum. Yemin ederim ki, Halife Kur'anla amel eden, adaletten ayrılmayan, hak dini yaşayan bir kimseden başkası olamaz eden sonra? Hz. Hüseyin Müslim minakili çağırarak Kufeye gitmesini rica edecekti. Allah'ın yolundan ayrılmamasını bu meseleyi gizli tutmasını tembih edecekti. Eğer halk birlik olmuşsa en kısa zamanda durumu kendisine bildirmesini istedi. Müslim minakil Kufeye doğru yola çıktı. Bu esnada Kufe valisi Numa beşirdi Müslim Kufe'ye varınca, Şiiler kendisine gelip gitmeye başladılar. Bu duruma haber alan Numan, minbere çıkarak kısa bir konuşma icra etti. Aslında mutedil, iyilik sever birisi olan Numan, şöyle diyordu. Ey Müslümanlar! Fitne ve ayrılıkta yarışmayın, çünkü fitne ve ayrılık bunlar insanların yok olmasına, kan dökülmesine ve malların yağma edilmesine yol açar. Şunu biliniz ki ben ancak benimle savaşanlarla savaş edip bana saldıranlara karşı saldırırım. Sizin uyuyanınızı uyandırmayacak şüphe, zan ve delilsiz hiç kimseyi cezalandırmam. Fakat siz durumunuzu açıkça ortaya koyar. Biyatınızı iptal eder, halifinize baş kaldırırsanız yemin ederim ki sizinle mücadele ederim. Sizi bu şekilde yardım eder bulamazsınız kimseyi. Umarım içinizden hakkı görebilenlerin sayısı yanlış fikirli olanlarından çoktur. Numan bin Beşir bu konuşmayı yapınca... Orada bulunan emevi taraftarı biri ayağa kalkacak. Bu kargaşayı ancak cesur biri önler. Sizin bu görüşlerinizi ancak zayıf kimseler ileri sürerler diye çıkışı verdi. Numan bin Beşir, Allah'ın yolundan ayrılmamış zayıf bir insan, benim nazarımda Allah'a karşı gelmiş güçlü bir insandan iyidir diye cevap verip minberden inecekti. Daha sonra bu adam Yezid'e bir mektup yazacak, Müslim bin Akil'in geldiğini, halkın ona biat etmeye başladığını bildirdikten sonra, eğer kuvveyi gözden çıkarmadınızsa, oraya güçlü, emrinizi yerine getirecek ve sizin düşmanlarınıza karşı aldığınız tedbirleri alacak bir kimse gönderiniz, Numan zayıf bir insandır diyecek, fitne çıkaracaktı. Bunun üzere Yezid, Numan'ı görevinden alıp onun yerine Basra valisi olan Ubeydullah bin Ziyad'ı getirecekti. Yezid'in Müslim'i yakalayıp idam etme veya sürgüne gönderme emriyle Kufe'ye gelen Ubeydullah bin Ziyad halkı toplayarak onlara konuşma yapacaktı. Halife beni şehrinize vali ve haraç işlemlerine memur etti. Bana mazlum olanınıza iyilik etmeyi, yoksullarınızı doyurmayı, devlete itaat edene iyi muamele etmeyi, asi ve fitnecilere karşı katı davranmayı emretti. Ben burada onun emrini uygulayacak, istediklerini yerine getireceğim. İyiliklerinize karşı müşfik bir baba, itaat edenlerinize karşı ise öz kardeş gibi davranacağım. Artık herkes dilediğini yapsın diyerek sözünü bitiren vali, Ayrıca minberden inerken şu tehdidi de savuracaktı. Bana içinizden yabancıları, şiileri, haricileri, fitne ve ayrıkçıları yazıp bildireceksiniz. Kim bunların listesini verirse kurtulacak. Bildirmeyenler ise kendi ailesinden herhangi bir muhalif ve baş kaldırma çıkmayacağına dair bize garanti verecek. Bu iki şıktan birini yapmayandan sorumlu değiliz. Bu onun mal ve can dokunulmazlığını kaldıracaktır diyecekti. Müslim İbn Ziyad'ın yaptığı konuşmaya haber aldıktan sonra Hani bin Urve'nin evine çekilecekti. Ev sahibi olsun, Müslim olsun bu durumu istemeye istemeye yapacaklardı. Şiiler bu defa oraya gelip gitmeye başlayacaklardı. Müslimin orada kaldığını öğrenen İbn Ziyad hani haber gönderecek, makamına getirtecek ve ben onun sağ kalmasını istiyorum. O ise beni öldürmek istiyor. Seni kim Murattan salı verdiyse ancak o affeder şeklinde bir şiirle karşılayacaktı. Hani mesele nedir diyecek. Cevap olarak Ey hani ''Evinde halife ve Müslümanlar için düşünülen şeyler nedir?'' ''Müslimi getirip evine alıyor, ona silah ve asker topluyorsun.'' ''Bunların gizli kalacağını mı zannediyorsun?'' Hani bu sözlere itiraz etmeyecek. Bunun üzerine i̇bn Ziyad kendisine şöyle diyecekti. ''Müslimi teslim et.'' ''Fakat Hani halkın kınamasından çekindiği için bunu kabul etmeyecek.'' Bunun üzerine i̇bn Ziyad'ın emriyle hane tutuklanacak, valinin sarayına hapsedilecekti. Bu durumu öğrenen Müslim, adamlarına aralarında paraloları fe mansur olan bir şekilde bağırdı, seslendi, işaret etti. O güne kadar Müslim'e biat edenlerin sayısı 18 bin kişiydi. Bunlardan sadece Müslümin bulunduğu ev etrafında nöbet tutanlar 4000 bin kadardı. Halk Müslümin evinle etrafına toplanmışlardı. Halkı ayaklandırıcı bir konuşma yapan Müslim valinin sarayına doğru hareket etti. Cami ve sokaklar insanlarla dolup taşıyordu. Bu arada valinin yanında 30 muhafız, 20 kadar Kufeli Eşraf ailesi ve kölelerinden başlı kimse yoktu. Eşraf'la bir görüşme yapacaktı ve sonra Kesir bin Şihab'ı çağırarak kendisine bağlı adamlarıyla harekete geçip halkı Müslüm'ün etrafından koparmasını isteyecekti. Eşraf valinin emrini hemen yerine getiriyor ve isyancılara tehdit ediyordu. Öyle bir dağın oldu ki camide Müslüm'ün yanında sadece 30 kişi kalmıştı. Müslim bir yere verdi. Fakat gizlendiği yere öğrenen vali, Muhammed bin eşası göndererek yakalatıp getirecekti. Müslim yakalanınca, Muhammed'e şöyle diyecekti. Görüyorum ki şu anda beni koruyamazsın. Fakat acaba bir elçi gönderip, Hüseyin'e durumu bildirilmesini, benim namıma ona geri dönmesini, Kuferilere güvenmemesini, Kuferilere aldanmamasını, çünkü bunların onun babasına nazar yaptıklarını söylemesini sağlayabilir misin diye rica edecekti. Muhammed, Müslümin bu isteğini yerine getirdi. Valinin huzuruna getiren Müslim orada öldürüldü, daha sonra da Hane'ye öldürülecekti. Öte yandan Mekke'de bulunan Hz Hüseyin artık Kufe'ye gitmeyi iyice karar vermişti. Amr bin Abdurrahman bin Haris gelerek kendisine şöyle diyecekti. Ey Hüseyin, duyduğuma göre Irak'a gidiyormuşsun. Ben şahsen halifenin valisi, memurları ve hazinelerinin bulunduğu bir şehri gitmeni senin için mahzurlu görüyorum. Bugün insanlar paraya tapar hale geliverdiler. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın çizgisinden sapı verdiler. Ayaklarını kaydıra verdiler. Dünyayı kalplerine yerleştiriverdiler. Sana yardım edeceğini vaat edenlerin seni aldatmasından ve sonra seni öldürmesinden korkarım Hüseyin'im. Hüseyin, Hüseyin Amr'a sadece teşekkür etmekle yetinecekti. Daha sonra i̇bn Abbas radiyallahu anh gelecekti. Ey Hüseyin! ''Halk senin Irak'a gideceğini söylüyor. Bana ne yaptın açıklar mısın?'' ''Şu bir iki gün içinde gideceğim.'' diyecekti. i̇bn Abbas radiyallahu sözünü şöyle sürdürecekti. ''Allah sana böyle bir şey yaptırmasın. Bana söyler misin? Sen başlarındaki valiyi öldürmüş, memleketlerine sahip olmuş ve düşmanını kovmuş bir millete mi gidiyorsun?'' Eğer böyle bir şey yapmadıklarına inanıyorsan git Yok eğer savaşa çağrılıyorsa Seni aldatmalarından Cahip sana karşı çıkarak Yalnız bırakmalarından Hatta sana karşı ayaklanarak En fena işlemelerinden Korkuyorum Hüseyin'im Düşneyim diyecekti Susacaktı Hüseyin O gün gidip Ertesi gün yine gelen İbn Abbas bu zefâ şöyle diyecekti Ey amcamın oğlu Kendimi sabretmeye zorluyorum ama sabredemiyorum. Eğer düşündüğünü yaparsan, başına bir felaket gelmesinden çekiniyorum. Kuferiler, Iraklılar, aldatırlar insanı. Onlara yaklaşma. Burada kal. seni Hicazlıların efendisisin. Eğer Iraklılar sana yazdıkları gibi gerçekten seni istiyorlarsa, sen de onlara yaz. Önce memleketlerinden valilerini ve düşmanlarını çıkarsınlar. Sonra onlara git. Şayet illa gitmek istiyorsan Yemen'e git. Orada farklı topluluklar var. Yemen geniş bir yer. Orada babanın taraftarları da var. Bir tarafa çekilir, mektuplar yazar, elçiler gönderirsin. O zaman belki istediğin ortam oluşur. Ama sen gitme. Irak gitme Hüseyin. Hz Hüseyin bu sözleri kabule yanaşmıyordu. Abdus Radi Allahu an şehit gitmekten vazgeçmiyorsan hanımının ve çocuklarının gözü önünde şehit edilmenden korkuyorum. İbn Abbas'ın bu yarıcı sözleri Hz. Hüseyin'i etkilemiyordu, tesir etmiyordu. Daha sonra hanım ve çocuklarını yanına alarak yola çıkacaktı. Yolda şair Ferzdaq ile karşılaşacaktı. Geldiği tarafta Halkın ne durumda olduğunu soruldu. Felezdak şu cevabı verecekti. Halkın gönlü senin yanında ama silahları Emevileri destekliyor. Kader gökten geliyor, Allah ise dilediğini yapıyor. Yolda ayrılınca bunları duyacak, bunlar işleyecekti Hz. Hüseyin. Abdullah bin Cafer'den dönmesi için Allah adına ant veren bir mektupla Medine valisi Amr bin Said'den dönmesini ve kendisini koruyacağını ihtiva eden bir başka mektup gelecekti Hazreti Hüseyin'e. Bu iki mektuptaki isteği de reddeden Hz Hüseyin yoluna devam edecekti. Sanki vuslatının şehadet olacağını bir bir kararla. Yolda bir ara Abdullah bin Mutti radıyallahu ile karşılaştı. Mutlullah radiyallahu an ant vererek içinde bulunan nazik durumu hatırlattı ve şöyle dedi. Eğer Emevilerin sahip oldukları halifeliği ele geçirmek istiyorsan seni öldürürler ve artık ondan sonra çekinecekleri hiçbir şey kalmaz. Ne olur Hüseyin, İslam'ın, Kureyş'in hatırı için bunu yapma, Kufe'ye gitme. Emevilerle karşılaşma. Fakat Hazreti Hüseyin yoluna devam etmekten başka bir fikre yanaşmıyordu. Sailebiye denilen yere gelince orada Müslim bin öldürüldüğü haberi duyuldu. Beraberinde bulunanlardan bazıları Allah bizim için buradan geri dön. Kufve'de senin yardımcı ve taraftarın yoktur diye işaret sunuyor. Müslümin çocukları ileri atlayarak şöyle diyeceklerdi. Ya sebat ettiğimiz davayı yaşarız veya babamız gibi şehit oluruz ama geri dönmeyiz diyeceklerdi. Hz. Hüseyin onların bu sözleri karşısında devam edecekti. Akabe girişine varıncaya kadar yola devam ettiler. Orada karşılaştıkları birisi şöyle dedik kendilerine. Allah için dönünüz Vallahi kılıç ve mızrakların üstüne doğru gidiyorsunuz Şayet o gelmen için sana haber gönderenler Savaşa girmeni önleyip işleri düzene koymuş olsalardı Ve sen de o zaman gelmiş olsaydın buna bir diyecek olmazdı Fakat ey Hüseyin bu durumda bana kalırsa yapılacak tek şey dönmektir Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler şirafı terk eder etmez Hurbin Yezid komutasında bin kişilik bir süvari birliğiyle karşılaşacaklardı. Hazreti Hüseyin şöyle diyecekti. Ey insanlar! Allah da biliyor. Siz de biliyorsunuz ki ben buraya sizin gönderdiğiniz mektup ve elçiler üzerine geldim halifeniz olmadığını, benimle durumunuzun düzeleneceğini yazmıştınız. Eğer bana verdiğiniz sözlerinizde duruyorsanız şehrinize girerim. Aksi halde sözünüzü yerine getirmez ve benim gelişimden dolayı rahatsız olursanız, bana söyleyin, geldim yere geri dönerim. Kimseden bir ses çıkmayınca Hur cevap verecekti. Sizinle karşılaştığımızda bir an bile beklemeden sizi yakalayıp Kufeye Ubeydullah bin Ziya'da götürmemiz emredildi. Ölüm bundan iyidir diye söylenen Hazreti Hüseyin, yanındaki askerlerine, atlarına birmelerine geri döneceklerini söyledi. Fakat hur bırakmıyordu. Hüseyin, ne diyorsun? Sonuna Hüseyin radıyallahu anh, Medine'ye dönmesini önlemek için onu takibe başladı Hüseyin kuzeye doğru yönelmiş İnova'ya ulaşmıştı ki Orada İbn Ziyad'ın kendisiyle savaşmak üzere göndermiş olduğu Ömer bin Sal bin Nebi vakası gördü Ömer Hüseyin'i bir elçi göndererek Oralara kadar niçin geldiğini sordurdu Hüseyin ise Hemşehrileriniz bana kendilerine gelmem için mektuplar yazmışlardı Onun için gelmiştim eğer şimdi istemiyorlarsa geri döneyim diye haber gönderdi. Ömer'den bu haberi bildiren mektubu alan i̇bn Ziyad, ''Şimdi pençelerimizi uzattığımız zaman mı kurtulmak istiyor, bu zaman kurtulma zamanı değil artık'' şeklinde bir şiir söyledi ve Ömer'e bir mektup yazarak Hüseyin'den Yezid için biat almasını emretti. Eğer Hüseyin'in bu teklifi kabul ederse meselesi bitecekti. Aksi halde orada bulunan tek su kaynağı ile alakalarını kes ve onları susuz bırakarak muhasar altına al diyordu. Hz. Hüseyin kendisine bıraktıkları takdirde geldiği yere döneceğini söylüyordu. Burada Hz. Hüseyin'in Yezid'e biat etmeyi kabul ettiğine dair dolaşan rivayetler doğru değil. Hz. Hüseyin, Medine'e dönmek istediğini bildirdiyse de Karşı taraf onların dönmesini kabul etmiyor i̇bn Ziyad'ın vereceği hükme razı olmalarını teklif ediyorlardı Yorum ne olursa olsun Böyle bir şey Hz. Hüseyin'in kabul edeceği bir şey değildi Artık Karşı karşıya gelmekten başka yol kalmamıştı Hicretin 61. senesidir 10 Muharrem'dir Yani 10 Ekim 680. iki taraf karşı karşıya gelmiştir. Savaşa tutuşmuştur. İçinde Suriyeli bir tek kişi bile bulunmayan Irak ordusu ile sayıları 80'i geçmeyen küçük topluluk vuruşuyorlardı. Çok geçmeden Hz. Hüseyin ve adamları, aşk erleri şehit edileceklerdi. Ama ne şehit. Bir fitne bir toplumu nasıl yıkıyordu? Dünya tarihinin görmüş olduğu en huzurlu toplumu bir fitne o huzurlu toplumu kuran sevgililer sevgilisinden bir zaman sonra nasıl bu şekilde parçalıyordu? Herhalde bu yüzden de ayette Rabbimiz Allah fitne çıkarmak insan öldürmekten daha ağır sorumluluktur buyuruyordu. Evet gerçekten fitne çıkaranlar İnsan öldürmekten büyük günaha giriyorlardı. İnsan öldürmekten büyük fitneye, büyük sorumluluğa giriyorlardı. Ve maalesef huzurlu bir toplumu da bir fitneci bu şekilde bozacak. Allah Resulü'nün iki sevgilisinden birisi şehadet tadacaktı. Günlerce susuzluğu tattırdılar önce. Halbuki kendilerine verilen emir bu değildi. Ama fitne başladı mı, ortalığı yakıyordu. Yakmadan, kületmeden etmeden sönmeyecekti. Fitneden o yüzden Allah Resulü hep sığınmıyor muydu Allah'a? Günlerce susuz bırakmışlardı. Nehir akıyordu. Hz Hüseyin sesleniyordu. Allah'a inkar edenlerin bile kullanmış olduğu sudan Allah Resulü'nün, Allah Resulü'nün ailesine bir damla bile vermiyorsunuz. Çocuklar, annelerinin susuzluktan sütü kalmadı diye ağlıyorlar. Bari çocuklara verseniz, bari çocukları bıraksınız. Bırakmıyorlardı. Fitne cehaletten kaynaklanmaz mıydı? Cehaletten kaynaklanan fitne kül ediyordu. Hazreti Hüseyin, Allah'ım diyordu. Allah'ım, sen biliyorsun ya. Sadece ve sadece senin bir tanecik dedem Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile göndermiş olduğun rahmetin eksikliğini yaşadıklarını ifade eden bir mektup üzerine buraya geldim. Senin Ahmet saçan, sonbaharken ilkbahar yaşatan vahyini burada paylaşmak için ben buraya geldim. Onlar sözlerinden döndüler. Bizi burada senden başka hiçbir dost ve yardımcı olmayacak şekilde buraya bu cahil insanların yanına bıraktılar. İnsanlar neticeden sorumlu olmakla beraber evvela Seçimlerinden ve seçimleri niçin yaptıklarından sorumlu tutulurlar. Hz. Hüseyin bu karlığını ve bu seçimini sırf oradaki insanlar kendilerine bir gelsinler ve neden sonra Allah Resulü'nün mirası olan rahmet medeniyeti İslam gönüllerden gönüllere yansısın diyeydi. Ama dünya kalbe girince, fitne de ortaya çıkınca, kendini kaybedecekti bu cahiller. Hz. Hüseyin mücadele etmek istemiyordu. Çünkü onları öldürmek için değil, diriltmek için hayat bulmuş, hayat vermiş bir medeniyetin bir inancı mensubuydular. Hz. Hüseyin konuşuyordu. Hz. Hüseyin onları irşad ediyordu. Neredeyse bin kişilik ordunun hepsi eğer birkaç gün daha savaşmayıp bekleselerdi Hazreti Hüseyin'in tarafına geçeceklerdi. Hz. Hüseyin sesleniyordu. Siz Allah Resulü'nün ben Hüseyin'i severim dedini bilmiyor musunuz? Siz Halife Ali'nin, siz Allah Resulü'nün kardeşi Ali'nin, siz Allah Resulü'nün damadı Ali'nin ''Onlar benim canımdır.'' dediğini bilmiyor musunuz? Ben Hüseyin'im. Hazreti Muhammed'in torunu, Fatıma'nın ve Ali'nin oğlu, Hasan'ın kardeşi. Hazreti Hüseyin böyle söyledikçe, başlarda akıl, dizlerde derman kalmıyordu. Ama fitne çıkmıştı bir kere. Fitne çıkmıştı bir kere, Kül etmeden durmuyordu. Kim bilebilir? Belki zamanımızda yanlışa düşmeyelim. Kim bilebilir belki biz bu zamanımızda birbirimize kenetlenelim. Kim bilir belki biz zamanımızda fitnelere yer bırakmayalım diye Allah bize bir numune ve bir örnek olarak sunuvermişti bunu Kim bilebilir? Herkesi şehit edeceklerdi. Hazri Hüseyin başta olmak üzere tek başınaydı Allah Resulünün torunu. Ayakta kalan son kişi oydu. Şehit edilmeden önce herkes mücadele ediyordu karşı taraftan. Ama Allah Resulünün torununa karşı kılıç kaldıramıyorlardı. Elleri titriyordu. Gönülleri titriyordu. Ya biz yanlış mı yapıyoruz diye soru soruyorlardı. Boşlukta kalıyorlardı. Fitne karşıda cehalet yoksa ilim varsa tesir etmezdi. Bilgi varsa tesir etmezdi. Cehalet varsa fitne patlardı. Cahiller. Allah Resulünün turununu ve yolunu şaşırmışlardı. Neden sonra bir bahtsız bir cahil sırtından vuracak Hazreti Hüseyin sanki karşısında avuçunu açmış olan, kollarını açmış olan, kucağını açmış olan dedeciğini görürmüşçesine, onu görmüşçesine gözleri semaya bakarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul diyecekti. O niyetinden, tercihinden, yolundan ve kardından dolayı kazanıp gitmişti. ''Fedhuli fi ibadi, ve dehuli'l cenneti'' ayeti onlar içinde. Hz. Hüseyin'in şehadetinin ardından anlının secdelerde taşımasıyla mübarekleşen o güzel mübarek başı kızları ve kardeşleriyle hasta olan küçük Ali'yi Ziyad'a götürdüler. İbn Ziyad bunları yezide gönderdi. Şam'a varılıp da bu haber yezide ulaşınca yezit yerinden fırladı, ağlayarak şok ile "Siz ne yaptınız" dedi. Cahiller, akılsızlar. Siz ne yaptınız Ben size bana biat etmesini söylemiştim Onu öldürün dememiştim Allah Resulüne şimdi mahşer günü nasıl hesap vereceksiniz Ey Allah'ın Resulü Senin bir tacıncık gözünün bebeğini biz şehit ettik Öldürdük mi diyeceksiniz Ey cahiller Allah lanet etsin size Eğer Hüseyin'e ben karşılaşsaydım onu bırakacaktım bütün bunlar neden oldu biliyor musunuz? Hüseyin şöyle demiş. Babam onun babasından, annem onun annesinden, dedem de onun dedesinden daha üstündür. Ben de ondan daha üstünüm. Halifeliye ben ondan daha layığım. Babasının benim babamdan üstün olması meselesini Allah bilir. Her ikisi de Allah'ın huzuruna gitmişlerdir. Ayrıca halk... Hakemlerin kimi üstün tuttuğunu da bilmektedir. İmanı olan kimse onun bu dünyada bir benzeri olduğunu düşünmez. Fakat son sözünü kendi içtihadına göre söylemiş. Ve de ki ey mülk sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verir dilediğinden alırsın. Sonra hanımların kendi evlerinde bırakılmasını söyledi. İzid ailesinden olan bütün hanımlar teker teker gelerek acılarını paylaştılar. İzid bir ara Alivin Hüseyin'i yanına getirdi. Medine'ye gitmeleri için gerekli hazırlığı yaptırdı ve orada herhangi bir ihtiyaçları olursa kendilerine yazmasını söyledi. İslam tarihindeki bu elim olayda arkasında dersler ve ibretler bırakarak, silinmeyecek izler bırakarak, Kapamış oldu selam olsun Allah Resulü'nün torunu Hz Hüseyin'e selam olsun doğruyu yaşayıp yaşatmak adına uslatının şehadet üzere olduğunu bile bile sebat edebilenlere selam olsun Kerbela şehitlerine selam olsun fitneyi Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sini hicret ederek aşabilenlere Selam olsun seni seviyorum Allah'ım deyip bütün yanlışlara la diyebilenlere, ilim ile bilgi ile cehalet hastalığını yok edip fitnenin kapılarını kapatabilenlere, en küçük bir fitnenin koskocaman bir milleti çökertip çürütebileceğini bilerek, temkinli olarak cehalet hastalığının kökünü kurutabilenlere, Selam olsun, Allah rasulüne tabi olup, Cemal Ba Kemal'i seyredebilenlere. Evet sevgili dostlar Anlatması bir saate sığmayacak Dersleri Bir saatte anlatılamayacak Kıyamet günü sabahına kadar Bize ders ve ibretler sunacak olan Kerbela Hadisesinin en azından Bir nebzesini Belki bizi bir anlık silikeler Ümidiyle Rabbim fitneden bizi korusun Bu millet birçok fitneyi ilmiyle, bilgisiyle ihlasıyla samimiyetiyle geçti. Kerbelalar yaşanmasın. Hüseyinler bu dünyaya bir daha gelmez. Zamanımızın Hüseyinlerine selam olsun. Onları kaybetmeyelim. Sizleri seviyoruz, dua ediyoruz. Lütfederseniz sizden de dua rica ediyoruz. Rabbim, Hazreti Hüseyinler gibi yaşamayı ve ölüm bizi bulduğunda Uslatımızı yaşayarak ölüm ile şahadeti, ölüm ve şahadet. Şahadet bir nimetse de ölümümüz hediye ve ustaat olsun. Rabbim sizlerle olsun. Selamun aleyküm. Ve Rahmetullah. Barakat.